أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين و الى جميع الانبياء والمستقبلين و beraber Allah'ın el esmaül hüsnasını anlamaya çalışıyorduk Yani Allah'ın güzelliğini anlamaya çalışıyordu Bununla beraber insanın Hazreti İnsan'ın güzelliğini anlamaya çalışıyordum. Eğer bunu anlamazsak kendi kıymetimizi, değerimizi, Allah'ın bize verdiği şerefi anlamamış oluruz. Onun için önce. Allah'ın isimlerinden el esma hüsna'sından anlamak lazım, tanımak lazım. Öyle ki nasıl olmamız gerektiğini, nasıl durmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini, hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini anlayalım. Hayatı Allah'ın isimlerine göre yaşayıp, Hazreti insan olalım. Allah'a yakın, Allah'a dost. Allah'a sevgili olabilirdim. Söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Allah'a yakın olmanın, Allah'a dost olmanın ölçüsü, Allah'ın isimleriyle isimlenmektir. Kul Allah'a nasıl yakın olur? Allah'ın isimleriyle isimlendiği kadar, Allah'ın güzelliğiyle güzel olduğu kadar. Allah kulunun üzerinde kendi isimlerini kendi sıfatlarını kendi güzelliğini sever yani. Bugün Allah'ın El-Fattır ismini hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah'ın isimlerini öğrenirken نزul sırasına göre öğreniyoruz. Bir de Kur'an'a göre Kur'an'daki isimleri anlayıp tanımaya çalışıyoruz. Bu isim Tirmizi listesi denen o Esmaül Hüsna listesinde yoktur. Kur'an'da olan 26 tane isim listede yok. Listede olan 26 tane isim Kur'an'da yok. Resul Efendimiz Allah'ın 99 ismi vardır, buyurmuştur. Kim bunları tahsil ederse cennete girer, buyurmuştur. Ama isimleri söylememişti yalnız. Onun için farklı farklı listeler gelmiş. İki tane liste gelmiş. Biri, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste vardır. Bir tanesi de İbn-i rivayet ettiği listedir. Her ikisinde de Kur'an'da olan 26 tane isim yok, olmayan 26 tane isim vardır. Ama biz Allah'ın Kur'an'daki isimlerini anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Fatır ismi yaran demek. Yoktan yaratan oranı Yok edip, yeni bir yaratışla yaratan demek. Ayet-i kerimede, fatır semavati vel erd. Allah göklerin ve yerin Fatridir buyurdu. Bunu birazdan izah edeceğiz inşallah. Ne demektir? Bu isim Kur'an-ı Kerim'de altı yerde geçer. Allah'a nispetle, Allah'ın ismi olarak altı yerde geçer. Hepsinde de Allah göklerin ve yerin fatırıdır dedi. Ne demek oluyor bu durumda? Allah gökleri ve yeri yaratmış. Gökler ve yerler deyince her şeyi içine alır. Bununla beraber sonra onları yok eder ne zaman? Kıyamet günü. Hepsini yok eder, yeni bir yaratışla yaratır onu. Evet, fatır demek bu demek zaten. Olanı Yarattığını yok edip yeni bir yaratışla yaratmak demek. Mesela bir örnek vereyim. Allah çekirdeği yaratmış, onun özüne yani fıtratına, patır bir de fıtrat koyan, yarattığı her şeye fıtratını koyan demektir. Allah çekirdeğin içine ağacın fıtratını koymuştur. Çekirdeği toprağa ekiyorsun, toprak suyla, sıcaklıkla beraber çekirdeği yarıyor. Yaran, yaran kimdir? Allah. Evet, patır, yaran demektir. Çekirdeği yarar. Fıtratı evet, açığa çıkarmak için oranı yok edip yeni bir fıtratla yaratan demektir. Çekirdeği yarıyor, filizleniyor, ağaç oluyor. Ama bu arada çekirdek yok oldu yalnız. Bu Allah'ın fatır isminin tecellisidir. Allah çekirdeğe, hay isminin, mühyi isminin tecellisiyle tecelli edince çekirdeği dirültti. Ondaki fıtratı açığa çıkardı. Bunu niye anlamamız gerekiyor? Zaten bunu görüyoruz ve biliyoruz. Allah'ın fatır ismi bir de insana tecelli ediyor. Evet, Allah fatır olarak bir de insana tecelli ediyor. İnsana tecelli edince ne olur? İnsan beşer olmaktan kurtulup Hazreti İnsan oluyor. Ama bunun için ona ne lazım? Ona toprak lazım, ona su lazım, ona güneş lazım. Onun toprağı, suyu, güneşi nedir? Allah'ın vahyidir, peygamberin, Allah'ın Resullerinin gönlüdür. Biz eğer burayı anlamazsak Hz. insan olmamız mümkün değildir. Beşer olarak kaldırırız. Birçok şeyi de anlayamayız. Aklımız ermez. Çünkü bu bir akıl işi değil. Mesela hiç bilmeyen, anlamayan birine bir çekirdeği gösterip bu çekirdeğin içinde bir elma ağacı var, bir armut ağacı var, bir ceviz ağacı var. Desek, inandırabilir miyiz? İnandıramayız. Görmemiş, anlamamış çünkü. Aynı şekilde bir beşer Hazreti İnsan olur. Allah'a dost olur. Allah'ın sevgilisi olur. Allah'ın cemalini müşahede eder deyince, ne yapar? Kendini yerden yere vurur, olmaz der. Kabul edemez. Çünkü zanneder ki her şeyi anlamıştır, her şeyi bilmiştir. Öyle zannediyor. Bu onun kendi zahmidir. Nasıl ki kör birine, anıdan doğma kör birine deseniz ki dışarıda güneş var, ağaçlar var, yeşillik var, ırmaklar var, dağlar var. Ona anlatamazsınız. Eğer başkalarının gördüğünü bilmiyorsa ne der? Biz her şeyi biliyoruz. Mesela aynı şekilde ana karındaki bir çocuk, irade sahibidir, akıl sahibidir aslında. Biraz daha büyümüş olduğunu farz edelim. onu da konuştuğumuzu farz edersek, ona desek ki dışarıda geniş bir dünya var. Şöyle şöyle güzellikler var desek onu inandıramayız. Niye? Çünkü ona göre ana karnı evet. dünyadır, kainattır. Ben her şeyi görüyorum. kainat bu kadardır der. Dışarı çıkmak ister misiniz diye sorsanız kesinlikle bunu kabul etmez, reddeder. Ben haremden memnunum. Ben dışarı çıkmak istemem der. Aynı şekilde büyüyen biri içinde, dileğe gelmiş biri içinde ahiret böyledir. Ahirete gitmek istemiyor. Ahiret hakkında suizanda bulunuyor. Kötü düşüncede bulunuyor. Niye? Bilmiyor. Tıpkı o ana karnındaki çocuk gibi eğer ölüm ona hatırlatılsa ya da biri ölse bakıyorsun ki feryat ediyor. Sanki daha kötü bir yere gitmiş gibi. Nereden biliyoruz? Bu ahiret hakkında suizan olmaz mı? Bu ölüm hakkında Suizan olmaz mı? Allah ayet-i kerimede Allah ölümü ve hayatı yarattı. Önce ölümü dedi. Ölüm yeni bir hayattır. Fatır olan Allah'ın insana yeni bir hayatı bahşetmesidir. Ama önce yok ediyor, sonra yaratıyor. Yeni bir hayatla. Nasıl ki çekirdeği yarıyor, yeni bir hayatla ona Hayat veriyorsa, o ağaç oluyorsa, meyve veriyorsa, insan da böyledir. Allah fıtratını ona yerleştirmiş. El-esma'ul hüsnâsını ona yerleştirmiş. Tecelli edip, o ruhu ona nef etmiş. Ama çekirdek halinde. Bunun açılması lazım. Yani çekirdek nasıl toprağa düşüp, yeşerip, meyve veriyorsa... İnsanın da aynı şekilde büyüyüp meyve vermesi lazım. Onun meyvesi nedir? Onun meyvesi güzel ahlakidir, Güzel amelidir. Salih olan amel salihidir. Ama bunun için önce o çekirdeğin yok olması gerekir yalnız. Yani aldığını vermesi gerekir ki hakikatini alsın. Yani vehmi olan fikrini, düşüncesini, ilmini, bilgisini verip Allah'ın vahyini alması lazım önce. Allah'ın bilgisiyle, vahyiyle bilgilenmesi lazım. Kendi ahlakını bırakıp Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanması lazım. O beşeri tarafını nefis, şeytanla işbirliği yapıyor. O nefsi tarafını, şeytani tarafını bırakıp, melek olan tarafını aşması lazım. Birini bırakmadan ötekini alması mümkün değildir. Yani hem benim bilgim bende olsun, hem de Allah'ın bilgisini alayım, kabul edeyim. Böyle olmaz. Birinin yok olması lazım ki Allah'ın fatır ismi tecelli etsin. Yani beşer olmaktan kurtulmadan Hazreti İnsan olmak yoktur. Allah demeden, nefisten, nefsin ilahlık iddia etmesinden kurtulmak yoktur. Allah demeden, ahiret demeden, dünyadan, dünyanın sevgisinden, dünyanın bağından kurtulmak yoktur. Evet. Ayetlerde bunu tekrar tekrar anlatmıştık. Allah ne buyuruyor de ayet-i kerimede? İnsanlardan öylesi var ki, Rabbim bana dünyada ver derler. ''Böylelerinin ahirette nasibi yoktur.'' der. Öyle buyurdu. Yani, önce Allah demen lazım, ebedi hayatım demen lazım, dünyayı ona kurban etmen lazım. Ahireti öne alman lazım. Allah'ın rızasını en öne, her şeyin üzerine alman lazım ki, Allah sana bunu ikram etsin. Yoksa, yoksa ondan kurtulamamışsın. Yani, yani, Çekirdeğin içinde sıkışan o ağaç gibi ağaç olamazsın. Bunun için kabuğunu kırman lazım, yarman lazım. Yani senin fatır olman lazım. Fatır isminin senin üzerinde tecelli edip Allah'ın fatır ismiyle isimlenmen lazım. Birkaç ayet okuyayım Allah'ın fatır ismiyle ilgili. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Fatır-ı Semavati vel Erd. Hamd, övme ve övülme, göklerin ve yerin fatiri olan Allah'a maksustur. Onu yaratan, sonra onu yok edip, başka bir, onunla Yine onunla, başka bir yaratışla onu yaratan. Dünyayı yarattı, imtihan için. insanı yarattı, kendisine halife olması için, Hazreti insan olması için, onu imtihana gönderdi. Kazanması için. Eğer insan, Allah'ı bildiyse, anladıysa, tanıdıysa, kendini anlayıp tanıdıysa, Allah'ın onu neye gönderdiğini Anlayıp gereğini yaptıysa, beşer olmaktan kurtulup Hazreti insan olduysa bu durumda ne olmuştur? Allah'ın Fatır ismi tecelli etmiştir. Kıyamet geldiğinde Allah hepsini yok eder. Yok eder, yeni bir yaratışla yaratır. Bu sefer neyi yaratır? Bu sefer kıyamet yerini yaratır. O gün kıyamet günüdür. Kıyamet günü demek, kıyam günü, ayağa kalkış günü. Yeni bir dirilişle dirilme günüdür. Onun için Allah ayet kelimede buyurdu, o gün, o kıyamet günü, yeni yaratırken onu, gök başka bir gök, yer başka bir yer olacaktır. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacaktır dedi. Allah tecelli etmiş, Allah'ın nuruyla aydınlanıyor. Evet, fatır olan Allah, yeni gögü yok edip, onu yeni bir yaratışla yarattı, ama ondan yarattı yalnız. Tıpkı çekirdekten ağacı çıkarır gibi ondan yarattı. Ama bu sefer başka bir yaratışla yaratmış. Ham ona maksuddür dedi. Övme ve övülme ona maksuddür dedi. Allah'a ham dedebilmen için, onu övebilmen için önce onu kabul etmen lazım. Allah'ın fatır olduğunu kabul etmen lazım. Yani değişimi, büyümeyi kabul etmen lazım. Hazreti insan olmayı kabul etmen lazım. Bunun için de senin kendinden geçmen lazım, vazgeçmen lazım. Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah sat dedi, bana sat dedi. Mali de canlı da sana veren benim ama ben buna müşteriyim. Bunu senden istiyorum. Sen eğer bunu feda edersen bana, kurban edersen, bunun karşılığında cenneti alırsın, cemalimi alırsın, rızamı alırsın, dostluğumu aldırsın. Ama bunun için senin bunları feda etmen lazım, kurban etmen lazım. Öyle ki yeni bir yaratışla seni yaratayım. Beşer iken seni hazreti insan yapayım. Nefsini abd kul olmuşken bana aşık olasın, abd Sana verdiğim şerefi üzerinde taşıyasın, gösteresin, yaşayasın, göresin. İse sema teteret. Gök yüzü infilâra uğradığında, gök yüzü çatladığında Allah'ın Fatır ismi tecelli ettiğinde, onu yeni bir yaratışla yaratmak için onu çatlattığımda, yok ettiğimde ve izel kavaki Yıldızlar döküldüğünde kıyamet gününü Allah anlatıyor. Yıldızlar döküldüğünde vezel biharu fujret. Denizler yarılıp akıtıldığında, kaynatıldığında vezel kuburu buhsiret. Kabirdekiler diriltiğinde Çıkardır, çıkarıldığında kabirdekiler, yeni bir yaratışla Allah kabirdekilerini diriltip çıkarıyor. Alimet nefsün ma ve akharet. O zaman her nefis, herkes neyi peşinden gönderdiğini ve neyi yapmayıp geride bıraktığını ne yapacak? Bilir. Öğrenir. Allah ona gösterir. Dünya hayatını nasıl yaşamış Doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? Yapması gerektiğini ne kadar yapmamış ya da neler yapmış bunu bilecek herkes. Evet. Bundan sonra Allah uyarıp ikaz ediyor. O an gelmeden Ya insan mağerreke birrebikel kerim. Evet, ey insan seni kerim olan Rabbine karşı böyle mağrur eden şey nedir? Rabbin sana lütufta bulunmuş, ikramda bulunmuş, seni hazreti insan olasın diye sana imtihan yeri yaratıp dünyaya göndermiş. Sen oraya saplanıp kalmışsın, takılıp kalmışsın. Rabbini, Rabbinin rızasını tercih edememişsin. Rabbine karşı mağrur olmuşsun. Seni Rabbine karşı, Kerim olan Rabbine karşı böylesine mağrur eden nedir? Niye Rabbine karşı gurura kapılıyorsun? Nasıl kapılıyor? Rabbini dinlememekle, ayetlerini dinlememekle, O'nu tanımamakla, anlamamakla, anlamaya tenezzül etmemekle, anlamak için çaba gayret sarf etmemekle, cehaletiyle yapıyor bunu. Evet, Allah devam ediyor. اَلَّذ۪ي خَلَكَ فَسْتَوَّكَ فَا عَدَلَكُ O ki seni yarattı, seni yaratan O'dur. Sonra seni tasviye etti, seni düzene koydu, seni dengeli kıldı, seni esmasıyla dengeli kıldı. Sana verdiği fıtratla seni dengeli kıldı. فِي اَيِّ سُورَتِينَ مَا Seni dilediği şekilde, dilediği biçimde oluşturdu, yaptı. Yani özel olarak seni yaptı. Kendi dilediği şekilde. Bu her bir kur için böyledir. Allah ayetlerini vahyederken her bir insana tek tek hitabı, hitap ediyor. Seni nasıl dilemişse öyle suretlendirip, öyle şekillendirdi, biçimlendirdi. Kella bel tükezzebune bildin. Allah hayır dedi. Siz yanlış yapıyorsunuz dedi. Kella hayır dedi. Öyle değil. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz. Allah'a karşı mağrur olmak, dini yalanlamak demektir. Allah'ı ciddiye almamak, dini yalanlamak demektir. İnkar etmek demektir. Kabul ediyor ama yokmuş gibi muamele edilir. Yalanlamak bu demektir. Allah'ın kitabını kabul ediyorum, vahyini kabul ediyorum, peygamberini kabul ediyorum der ama gerekeni yapmaz. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam benim peygamberimdir der. Ama onun ahlakıyla aklaklanmaz, ona tabi olmaz, onun yaşadığı gibi yaşamaz, iman ettiği gibi iman etmez, onun yaptığı gibi yapmaz, bu durumda inkar daya etmiyor, kabul ediyorum diyor. Bu dini yalanlamaktır. Aynı şekilde Allah'ı dinlememek, Allah'a karşı mağrur olmaktır. Kerim olan Rabbine karşı mağrur olmaktır. Allah soruyor, seni Kerim olan Rabbine karşı böyle mağrur eden nedir? Neyin var? Nasıl böyle yap yapıyorsun? Eğer mağrur olursa ne olur? Mağrur olursa Allah'ın Fatır ismi tecelli etmez. Beşer olarak kalır. Beşer demek insanın hayvani tarafı demektir. Allah'ın El Esmaul Hesnası üzerinde tecelli etmez. Kamil insan, Hazreti insanı olmaz, bu durumda insanlığını kaybeder, bir tek onun beşeri tarafı kalır. Beşeri tarafı demek, hayvani tarafıdır. Yani yer, içer, dünyanın peşinde koşar, verdiği dünyayı kazanmaktır, bu beşerdir. İnsan nedir? İnsan, Allah'ı tercih edendir. Allah deyince, onun için her şey bitendir. Allah deyince, kendini unutandır. Her şeyi unutandır. Allah deyince onun için akan sular evet, durmalıdır. İş bitmelidir yani. Herhangi bir konuda Allah vahyetmiştir. Allah mı dedi iş bitti. Kim söylerse söylesin ona dönüp bakamaz. Bakmama malidir. Bu insandır. Yoksa Allah söylemiş ama diyor işte bu zamanda bunu, bu şu, şöyle olmuş, bu böyle olmuş deyip bahane üretir. Ama sonra insanlar benim için ne der? Ne düşünür? Der. Ya da farhan Alim böyle söylemiş, büyüklerimiz böyle yapmış der. Niye? Allah'a karşı mağrurdur. Gurura kapılmış. Allah'a secde etmeye, secde etmek demek sadece başını yere koymak değildir. Nasıl ki zahiri olarak secde ediyorsak bir de gönlümüzün secde etmesi lazım. Nefsimizin secde etmesi lazım. Aklımızın secde etmesi lazım. Aklın, gönlün, nefsin secdesi demek Allah ne dediyse o. Bitti. Rabbim neyi emretmişse doğru odur, güzel odur. Kim ne derse desin. İsterse insan tek başına olsun. İsterse bütün insanlar onu yersin, kötülesin, düşmanlık yapsın. Bu onun için önemli olmamalıdır. Mümin böyledir. Hazreti insan böyledir. Ama beşerse, beşer olmakta kalmışsa ve orada direniyorsa, yukarı çıkmak istemiyorsa, yani kabuğunu çıkarıp ağaç olmak istemiyorsa, ne yapar? Başkalarının hesabını yapar, dünyaya göre hesap yapar, olduğu yerde kalır. Kendisine ait olduğunu zannettiklerini kabuğunu bırakmıyor. Kabuğun içine sıkışıp kalıyor. Kabuğundan çıkmak için ne yapması lazım? Allah demesi lazım. Vahyin nuruyla, ışığıyla evet, aydınlanması lazım. ısınması lazım. Bu yetmez. Bir gönül toprağına da ekilmesi lazım. Fatır olan Allah her şeye fıtratını koymuştur. faqim ve şeka dinine hanife zatını kendini dine tut hanif olarak yalnız hanif demek Allah'a hiçbir şeyi boşmamak demektir hanif olarak kendini dinde tut faqim ve şeke. yüzünü dinde tut Ekim, ikame, ayakta durmak demek, kıyam. Yani dini kabul edip yat demedi. Ayakta ol. Ayakta dur. Dim dik dur. Yani delikanlı ol biraz. İman ettiğini söylüyorsan biraz delikanlı ol. Dik dur. Allah'a hiçbir şey şirk koşma. Hanif olarak yap bunu. Hiçbir şey şirk koşma demek Allah'ın isimlerinde Allah'a şirk koşma. Bunun için eğer biri ben iman ediyorum derse bu durumda evet, Allah'ı tasdik etmesi lazım, ahireti tasdik etmesi lazım. Bir de inkar edilmesi gerekeni de inkar etmesi lazım. Kabul etmemesi lazım. Yoksa dik durmuş olmaz. Yoksa şirke düşer. Allah emir olarak neyi vermişse onu kabul eder. Ona ilave yapmaz. Aynı şekilde ondan herhangi bir şey de çıkarıp eksiltmez. Biri dese ki, Allah'ın herhangi bir emrine dese ki, bu olmasa da olur. Ne olur? Bu insan kafir olur mu olmaz mı? Olur. Hakikati örttüğü için kafir olur. Aynı şekilde Allah'ın emretmediği bir şey için bu dinin gereğidir dediğinde o da kafir olur mu? O hesabı yapalım artık. Olmayan bir şeye Allah'ın emretmediği emretmediği bir şeye bu Allah'ın emridir dense o da kendini Allah'ın yerine koyup dine hüküm koymuş midir koymamış midir koymuştur ama rahatlıkla müminler bunu yapıyor yalnız ben müminim diyenler bunu rahatlıkla yapıyor niye yapıyor dininden haberi yok onun için Çok basit şeylerde bakıyorsun ki şu şöyle olmazsa mesela işte çorapsız bayanlar namaz kılamaz gibisinde. Kendisi hekim koydu. İnsaf etmek lazım. Yani Resulullah Efendimiz'in döneminde çorap mı vardı? Kimin çorabı vardı? Elbiseleri yoktu. Çorapsız namaz kılınmaz diyor. Evet, bir tane örnek verdim sadece. Erkekler için küllahsız Sarıksız, namaz kılınmaz. Hadi bakalım. Nereden çıkardın bunu? Öyle söylüyorlar, öyle söylemişler. Bu dinin bir peygamberi var, bir de kitabı var. Allah bunun hesabını sorar. Eğer senin için ebedi hayatın önemliyse, Allah'ın rızası önemliyse, sen bunu öğrenmek zorundasın, öğrenirsin. Öğrenmedin ne olur? Rabbine karşı mağrur oldun. Rabbini dinlemeye tenezzül etmedin yani. Ciddiye almadın, alamadın. Böyle yanlış anlaşılması evet, olabilecek şeydir. Nasıl? Allah ayet-i kerimede buyurdu ki biz Resullerimizi ardı arkası kesilmeden peş peşe gönderdik. Sonra Resulullah Efendimiz ve Hz. İsa arasına zaman olarak 500 sene girmiştir. Resulullah Efendimiz Hazreti İsa'dan 500 sene sonra gelmiştir. Niye? Allah peygamberlerini peş peşe, Resullerini peş peşe gönderiyor. Araya fetret giriyor, fetret. Fetret ne demek? Fıtrat, fetret, fatır, infitar. Bunlar hepsi aynı kökten olan kelimelerdir araya değişime girmiş. Değişime uğramış. Din değişime uğramış yani. Değişime uğrayınca din olmaktan çıkmıştır. Bu arada Resulullah Efendimiz'in döneminde hanifler vardır. Tam müminler vardır yani. Ama bu çok istisnadır yalnız. Araya 500 yıl girince fetret oluyorsa Resulullah Efendimiz'den bu yana 1400 kütür sene geçmiş. Fetret olmaz mı? Olur tabii. Ama elimizde Allah'ın kitabı var. Onu yenilemek gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Benden sonra her asırda, her yüzyılda bir ya da bir mücedil gelir. Mücedid yenileyen demektir. Neyi yeniliyor? Dini yeniliyor. Tekrar eski haline döndürüyor. Bütün müminler bununla yükümlüdür yalnız. Nasıl yapmamız lazım? Dinimizi Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulüne arz etmemiz lazım. Önce imanımızı art ediyoruz. Allah'a göre biz iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Sonra, ibadetimizi fıkhi, Allah'ın kitabına arz ediyoruz. Bu bizim fıkhımız, ibadetlerimiz, helal dediklerimiz, haram dediklerimiz, Allah'a göre doğru müdür, değil midir? Sonra, tasavvufi da aynı şekilde Allah'ın kitabına, yani ahlakı, ahlakımızı, Allah'ın kitabına ard ediyoruz. Doğru müdür değil midir? Bunu yaptığımızda ne yapmış oluruz? Dinimizi tazelemiş oluruz. Yenilemiş oluruz. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sahabesiyle yaşadığı dini anlamış ve öğrenmiş, yaşamış oluyoruz. Müminlerin bundan başka bir şaresi yoktur. Eğer Allah Kur'an'a mucize dedi. Sana mucize olarak bu kitabı indirmiş olmamız yetmez mi dedi. Onlar mucize istiyor. İşte sana mucize. Nasıl mucizedir? En karanlıktaki adamı, en bataktaki adamı alıyor. Ne yapıyor? Hazreti insan yapıyor. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz buyurdu. Allah'ın Fatır ismi üzerlerinde tecelli etti. En kötü halden çıktılar, en yüksek mertebeye erdiler. Esfel safhilinden arayeliğine çıktılar. Neyle? Allah'ın kitabı ile, Kur'an'ın mucizesi ile. Tabii ki Resulullah Efendimizin canlı Kur'an kuruşu, örnek önder, rehber oluşuyla beraber kendi kendine değil. Kıyamete kadar varisleri bunu yapar. Biraz önce ne dedim? Çekirdek için toprak neyse bir insan için de bir Allah Resulü'nün bir peygamber varisinin gönlü de odur yalnız. Bunu kabul etmeyenler mağrur olmuştur. Aklına mağrur olmuştur. Bilgisine mağrur olmuştur. Sonra... İş benim bildiğim kadar, kadardır der, gerisini inkar eder, kabul etmez. Kabul etmezse ne olur? Mahrum kalır. Eğer sadece bu kendinde kalsa kendini mahrum etmiş olur. Eğer bir de insanları kendisi gibi olmaya, kendisi gibi anlamaya, düşünmeye, inanmaya davet ederse ne olur? Bir de onların vebarını yüklenmiş olur. Hazreti insan olmak demek, Allah'a dost olmak demek. Allah'a aşık olmak demek, Allah'ın sevdiği avd, kul demek. Gönlü cennete dönmüş kul demek. Hiçbir şekilde, hiçbir şeyin kendisini altında ezemeyeceği kul demek. Öyle büyük ki, dünya karşısında küçülmüş kul demek. Onun gönlü, Allah'ın muhabbetiyle, imanla doludur. Onun için dünya karşısında küçülmüştür. Bütün dünya onun olsa bir anda hepsini kaybetse böyle bir mümin, böyle bir veli gönlü en ufak şekilde kapırdamaz. Hiçbir şey olmasa Allah bütün dünyayı ona verse gönlü yine kapırdamaz. Bu hayal gibi geliyor. Nasıl olur böyle? Allah'a yemin ediyorum ki bu böyledir. Sebebi nedir? O büyük olmuş çünkü. Allah ile büyük olmuş. Şerefini Allah'tan almış. Onun tek bir derdi vardır. Allah'ın rızasıdır. Allah'ın yakınlığıdır. Allah'ın sevgisidir. Allah'ın ona... Kurum, abdum demişim. Evet. Bunun için ne lazım? Beşeri varlığından kurtulup hazreti insan olmak lazım. Dünyadan kurtulup ahiretin adamı olmak lazım. Hem dünyadan hem ahiretten kurtulup Allah'a dost, Allah'a abd olmak lazım. Allah insani bunun için yaratmış çünkü. Evet. Allah kendini yüzünü ve Allah'ın dinine hanif olarak dönder, hanif olarak dimdik dur dedi. Fıtretu leti lleti nase aleyha. O din ki, o fıtrat ki, Allah insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Yani onun fıtratında Hazreti insan olmak vardır, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak vardır, Allah'a abd olmak vardır. İnsanın fıtratı budur dedi Allah. İnsan kendi kendisi onu değiştiriyor. Çevresi değiştiriyor. Ailesi değiştiriyor. Ok okul değiştiriyor. bulunduğu çevre değiştiriyor. Değiştirmiyor. O fıtratın üzerine ayrıca ne yapıyor? Boya vuruyor. Ayet-i Kerime'de zaten. Allah'tan daha güzel boyayı, rengi kim verebilir? Allah rengi vermiştir. Allah'ın rengi, Özel, orijinal renktir. Yani her insan fıtrat itibariyle Hazreti İnsan fıtratındadır. Mü'mindir. Mü'min fıtratındadır. Onun için Resulullah Efendimiz her çocuk İslam fıtratı üzere doğar buyurdu. Ama anası, babası, çevresi ne yapar? O fıtratın üzerine başka şeyler yazar. Onun mecusi yapar, Yahudi yapar, Hristiyan yapar buyurdu ama altında İslam fıtratı var. Allah'a teslim olmuş fıtrat var. Allah diyen abd'u vardır. Allah bütün insanları bu fıtratı üzere hanif dini fıtratı üzere yaratmıştır. La <gülüyor> tebdile li halqillah. Allah'ın yaratışında bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın yaratması budur. Bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın yarattığı fıtratı değiştiremezsin dedi. Fıtrat değişmezmiş. Ne oluyor o zaman? Kirleniyor sadece. Örtülüyor, perdeleniyor. Onun için söylüyoruz, altın çamura düşmekle değerini kaybetmez. Sadece üstü örtülmüş. İnsan evet, günah işleyebilir, şirke düşebilir, kafir olur, müşrik olur. Ama altında Allah'a hiçbir şeyi koşmayan, hanif olan fıtratı vardır. Sahabe bir, La ilahe illallah dedi, evet üzerindeki örtüyü, perdeyi, çamuru bir anda sirkeledi, bir anda Hazreti İnsan ortaya çıktı. Niye? Fıtratında o vardı da ondan. Kendini ilah olarak kabul edenler, nefsini ilah olarak kabul edenler, ne yaparlar? Kendileri değiştiği gibi, başkalarını da değiştirmeye çalışırlar. Yani, o fıtratın üzerine, kendileri bir şeyler yazmaya çalışırlar. Sen böyle ol derler. Mesela, devlet ne yapar? Devletler ne yapar? Okullarda, okullarda, Kedilerine göre doğruyu öğretmeye çalışır. Allah de demiyor. Senin Rabbin Allah'tır demiyor. Bunu söylememek için bin büyük dereden su getirir, başka şeyler öğretmeye çalışır. Vatani ilah diye takdim eder. Vatan kutsaldır, vatan mukaddestir. Kim demiş? Kutsal olan insandır. Allah her şeyi insanın hizmetine vermiş. Değerli, şerefli olan insandır. Git diyor toprak için öl. Ne yapıyor? Allah'ın yazdığı, yarattığı fıtratın üzerine fıtrat inşa etmeye çalışıyor. Onun fıtratını değiştirmeye çalışıyor. Ya da ırçılık yaptırıyor. Onu kim yaparsa yapsın fark etmiyor. oran neyi sevmesi gerektiğini Allah'tan başka türlü öğretiyor. Hak diye başka bir şeyi takdim ediyor. Din diye başka bir şeyi takdim ediyor. Bu Bunların hepsi her ne olursa olsun eğer Allah'ın emretmediği bir şeyse, vahyetmediği bir şeyse, takdim etmediği bir şeyse nedir o? O şirktir. O kendini İlah zannetmiştir. Nefsini ilah edinmiştir. Aynı şekilde bir aile içinde de bu böyledir. Evin içinde Allah'ın hekminin geçmesi gerekirken, hesabın Allah'a göre yapılması gerekirken ne yapar? Bu evde benim hekmim geçer diyor. Ben bunu böyle istiyorum diyor. Benim şartlarım böyledir diyor. Şartları Allah'a uyuyor mu, uymuyor mu? Şartları Peygamber'e uyuyor mu, uymuyor mu ona bakmıyor. Onun hesabını yapmıyor. Niye? Nefsini ilah edilmiştir, bununla beraber Peygamber'i zaten kabul etmez. Ben ondan daha güzel yapıyorum diyor. Bana göre diyor, bence diyor. Aslında bunu önce kendi üzerinde yapmıştır. Kendi üzerinde yapmış ki dışarıda öyle yapıyor. Evinde öyle yapıyor, dışarıda öyle yapıyor. Kendi üzerinde nasıl yapmıştır? Allah'ın onda yarattığı fıtratı örtmüştür. Örtünce ne olur? Fıtrat görünmüyor. O Allah'a aşık olan görünmüyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Ruhlar Rabbimizi gördük diye Bedenlerinde sema ederler. Bedenlerinde rahs ederler. Ruhlar Rabbimizi gördük diye. Bütün ruhlar evet, Rabbini görmüştür. Kim söylüyor? Allah söyledi. Yani biz Rabbimizi gördük bu durumda. Allah görmüşsünüz dedi. Hem de ruh orada sema ediyor. Niye tatmıyoruz? Üstünü örttüğümüz için. Gerçek manada bir Allah deyince bir, bir de bakıyorsun ki örtü akmış. örtü akmış. Semayı, onun semasını bütün şiddetiyle tadıyorsun. Onun Allah'a nasıl aşık olduğunu bütün şiddetiyle gönlünde tadıyorsun. Görüyorsun bunu artık. Yapman gereken şey nedir? Allah'ın Fatır isminin tecelli etmesidir. Nefsini Nefsinden vazgeçip ruh olmayı, Allah'ın sana nefrettiği ruh olmayı kabul etmendir. Bunun için ne yapman gerekir? Bunun için daha önce bu yolu gitmiş, daha önce nefsinden kurtulup Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmuş bir mürşid-i ile beraber olman gerekir. Onu dinleyip ona uyman gerekir. Yapman gereken şey budur. Onunla beraber Allah demen gerekir. Evet, Allah'ın yaratmasında bir tebdil, bir değişime göremezsin dedi. Kimse onu değiştirmez, değiştiremez. Ama insan Allah'ın kendisine verdiği o fıtratı kaybedebilir. Nasıl kaybediyor? Kendine yeni bir fıtrat ortaya çıkarıyor, kendi kendini üretiyor. Buna nefis deniyor zaten. Kendi nefis, kendi üretimimizdir. Zalike dinül kayyim evet. bu Allah'ın kayyim dinidir bu Allah'ın sizi ayakta tutan dinidir bu kayyim, bu kıymet dinidir Allah'ın sana verdiği şerefi, kıymeti taşıma dinidir böyle olmak o fıtrata sahip çıkmak velakinne ekseren nasilla alemin ama dedi Allah insanların çoğunluğu bunu bilmiyor. Eğer çoğunluğa uyarsan çoğunluk bunu bilmiyor dedi. Münibine <gülüyor> ile. Ona dön. Yani Rabbine dön. Ona müni ol. Ona gönül ver. Gönlünü ona ver. Vettekuhu <gülüyor> Ona karşı takva sahibi ol. Ona karşı sorumluluğunu kabul et. Onun sana yüklediği sorumluluğu kabul et. Sana verdiği şerefi kabul et. Sana yüklediği emaneti taşı. Sana yüklediği o emaneti öyle bir taşı ki o ol. Yani sana nefettiği ruh ol. Bununla beraber namazı ikame et. Namazla kıyamda dur. Namaz seni ayakta tutsun. Namaz seni Allah'ın huzurunda tutsun. Namazı kıl değil. Namazı eda et değil. Namazı ikame et. Namazla kıyamda dur. Allah'ın huzurunda dur. Hayatını Allah'ın huzuruna durarak yaşa yani. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكُنُ Sakın müşriklerden olma. Böyle yapmazsan müşriklerden olursun. Allah'a şirk koşanlardan olursun. Allah'a dönmezsen, yönelmezsen, gönlünü Allah'a vermezsen, Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmezsen, takva sahibi olmaz, namazı da ikame etmezsen, müşriklerden olursun. Sakın müşriklerden olma dedik. Ayet devam ediyor. Bu Rum suresi 30, 31, 32. ayetlerdir bunlar. مِنَلَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ Onlardan bir kısmı, yani iman edenlerden bir kısmı, ehli kitaptan bir kısmı, müminlerden, mümin olanlardan bir kısmı, dinlerini ayırıp parçalanmışlardır dinini dinlerini parçalamışlardır. Ve kanu şia. Bununla beraber böyle parça parça olmuşlardır. Bölük bölük bölük bölük olmuşlardır. Şube şube olmuşlardır. Şimdiki tabirle cemaat cemaat olmuşlardır. Küllü bi بما لديهم Onlardan her bölük, her taraftar kendindekiyle övünür, ferahlanır. Bendeki dindir diyor. Onunla övünür, onunla ferahlanır, onunla sevinir. Eğer dinin bütününe iman etmemişse Dini Allah'ın kitabına göre değilse, imanı Allah'ın vahyine göre, kitabına göre değilse, ahlakı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına göre değilse, onun önderi, rehberi, tabi olduğu Resulullah Efendimiz değilse, bu durumda ne yapmıştır? Dinin bir parçasını almıştır, bu bizim yolumuzdur demiştir. Bizim yolumuz budur demiştir. Başka türlü söylersen o seni anlamıyor bile. Mesela ilk sorulan nereye gidiyorsunuz? Dergah'a gidiyoruz. Hangi cemaat? Cevap vermen gerekir. Yani bir şey saçmalaman gerekir. Ben müminim diyemiyorsun. Yetmiyor. Müminim demen yetmiyor. Müslümanım demen yetmiyor. Ben Allah'ın vahyine uyuyorum demen yetmiyor. Hangi cemaat? Elinde bir isim, isim olacak. Allah'ın mümin ismini vermesi yetmez mi? Müslüm ismini vermesi yetmez mi? Niye kendimize başka isim arıyoruz? Hristiyanlar, Hristiyan ismini onlar kendine verdiler. Yahudi ismini onlar kendine verdi. Allah onlara İsevi ya da Musevi dedi. Ama onlar kendine isim verdi. Halleri ortadadır. Onun için Allah'a iman edenlerin kendine böyle isim vermesi doğru değildir. Müminler kardeştir. Başka isim gerekmiyor. Paran cemaat filan cemaat gerekmiyor. Ama anlatamıyorsun. İsim herhangi bir şey söylemesen şeytan bir sürü vesvese üretir, bir sürü dedikodu yaptırır, bir de karşımızdakini tehlikeye atmış oluyoruz. Ne geldiğimizi buradan anlamamız gerekir. Söyledim biraz önce. İmanımızı Allah'ın Kitabını arz etmemiz lazım. Evet. İbadetimizi, fıkhımızı arz etmemiz lazım. Aklakımızı, tasavvufi arz etmemiz lazım. Uyani alıyor, uyum yani çöpe atıyoruz. Öyle sıradan bir yere de değil, çöpe atıyoruz. Hatta yetmiyor, yeri kazıp gömüyoruz. Mezara gömüyoruz. Bidat olmasın. Yoksa o bidattır. Evet, Allah onlar dinin bir kısmını alıyor her biri almış her biri kendindekiyle ferahlanıyor seviniyor doğru yolda olduğunu zannediyor şu anda öyle olmuş herkes benim cemaatım diyor benim cemaatım doğru yoldadır biz doğruyu yapıyoruz kendindekiyle seviniyor övünüyor ferahlıyor La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler doğru yoldadır. Ama kendindekiyle ferahlamamak şartıyla, bir parçayla bir parçayı bütünün yerine koyup bu dindir dememek şartıyla. Bütünü kabul ediyoruz. Allah neyi vahyetmişse onu kabul ediyoruz. Önce Allah müminler kardeştir dedi mi? Dedim. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun dedi mi? Dedi. Allah söyledi. Kardeşlik birbirimizin arasını da bulmamız lazım. Öyle düşmanlık yok, öyle kendimizdekiyle ferahlamak yok. Kardeşlik hep beraber birbirimize yardımcı olmamız lazım. Yardım etmemiz lazım. Birbirimizin eksigini tamamlamaya çalışmamız lazım. Herhangi bir kardeşimiz şeytanın tuzağına düştüğünde... Şeytana karşı ona yardım etmemiz lazım. Şeytana değil. Ona taş atarsak şeytana yardım etmiş oluruz. Kötülersek şeytana yardım etmiş oluruz. Küçümsersek şeytana yardım etmiş oluruz. Ona değil. Yardım edersek ne olur? Yardım edersek ona yardım etmiş olduğumuz gibi Resulullah Efendimiz'e yardım etmiş oluyoruz. Allah'ın dinine yardım etmiş oluyoruz. Allah'ın dini insan içindir. İnsanlar içindir. Subhata <gülüyor> Allah. Allah'ın boyası. Allah'ın verdiği renk. Allah'ın boyası, Allah'ın verdiği renk demek fıtrat demektir. Bozulmayan fıtrat demektir. Mesela Kuşun bir rengi vardır. Hiç kimse yıkamakla o boyayı çıkaramaz. Allah'ın insana koyduğu fıtrat da böyledir. Kimse hiçbir şekilde onu çıkaramaz. Ama üzerine başka boyalar vurabilir. Başka boya vurulduğunda örtülüyor. Ama o alttaki Allah'ın vurduğu boya, Allah'ın vurduğu renk olduğu gibi orada mevcut. Mesela, biri çok kötü bir halde hayatını yaşar. Günahta, yanlışta yaşıyor. Sonra öyle bir anda, öyle bir silkeleniyor ki, o Allah'ın vurduğu boya, koyduğu fıtrat birden aşağı çıkıyor. Mesela bir yakını ölür, birden bakıyorsun tövbe etti, birden bakıyorsun istiğfar etti, Allah'a döndü. Yani fıtratına döndü. Asli fıtrata bir anda döndü. O mevcutmuş orada. Hazırmış demek ki. Üstündeki o insanların vurduğu, kendi kendine vurduğu boya bir anda silindi, yok oldu. Toz duman. Onun için birileri, eğer birilerini değiştirmeye çalışıyorsa, kendisi gibi yapmaya, kendisine uydurmaya çalışıyorsa, ona ne yapıyor? Allah'ın fıtratının üzerine renk vuruyor. Bu durumda ne yapmıştır? İlahlık iddia etmiştir. O kim olursa olsun. Kime yaparsa yapsın, bu böyledir. Ama aslında zararı bir tek kendine vermiştir. Yeni zamanı gelince Allah Kurun bir silkelen bakayım der. Hadi silkelenme vaktidir, hadi bir silkelen hele. Bir yakını ölür, anası ölür, babası ölür, kardeşi öl ölür veya bir yakını ölür, bir de bakırsın ki silkelendi. Veya durumu iyidir, birden batar, iflas eder, bir de bakar ki etrafındakiler hepsi sahte dostmuş. Dost olanın Allah olduğunu bir anda Allah onun gönlüne vahyeder. Bütün şiddetiyle birden silkelenir. Üzerindeki bütün boyalar dökülür. Allah'ın boyası açığa çıkar. Allah'a dönmüştür. Tevbe etmiş, istiğfar etmiştir. Tevbe etmek, istiğfar etmek demek zaten fıtrata dönmek demektir. Aslına dönmek demektir. O zaman insan Davet ederken, daveti Allah'a yapmalıydır, daveti fıtrata yapmalıdır. Yani insana kendine gel demelidir. Bana gel değil. Bana neye geliyorsun? Senin kendine gelmen lazım. Senin Allah'a gitmen lazım. Davet Allah'adır, davet kendi kendinedir. Yani bize gel cemaatimiz çok olsun değil. Bu davet, müminin daveti değildir. Daveti Allah'a yapıyorsun, daveti ona kendine gel diyorsun kendi kendine gel patratına dön diyorsun evet Allah'ın boyası dedi Allah'ın boyasına bak dedi yani ve min ehsanu minallahi sibga Allah'tan daha güzel boyayı kim verebilir Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir Kimin rengi, boyası, Allah'ın verdiği renkten, boyadan daha güzel olabilir? Allah'ın rengi, boyası, verdiği renk, verdiği boya, neyin boyası, neyin rengidir? el Esmaul ul hüsnanın rengi ve boyasıdır. Allah'ın güzelliğinin rengidir o. Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli edip, nefektu min ruhi, ona ruhumdan, insana ruhumdan nefettim. İşte, fıtrat odur. Boyası da o Allah'ın nefettiği ruhun üzerindeki el esma ul Allah'ın güzelliğidir. Evet. İnsanların vurduğu boya nedir? Sahte boya, yapay boya. Belki ona şeytanın boyası demek daha doğru olur. Allah'ın o fıtratını örtmeye çalışanlar şeytana yardım etmiştir çünkü. işi şeytanla beraber yap, yapmıştır. وَنَحْنُ lehu abidun. İşte biz o fıtratımızı yaratana, kendinde ruhu nefhedene abdolanlarız de. Biz ona abdoluyoruz. Biz onun aşığıyız. Evet. Allah ayet-i kerimede hitabı Resulullah Efendimiz'e yapıyor. Bir hitap ki Allah'ın Resulü nedir? Bütün ümmete o hitap içerlidir. En üstten hitabı yapıyor. bizden لِزَنْبِقِ buyurdu. Günahlarına istiğfar et. Ne demek? Fıtrata dön. Fatıratına dön. Asli haline dön dedi. Tevbe dönmek demek zaten. Allah uğrunu biliyor. Nefis, şeytan, dünya, arzular, istekler birileri bizi başa tarafa döndürür, çeker. Çekince ne yapman lazım? Bir de baktın ki bir tarafa doğru gitmişsin. Gönül itibariyle gönlüm kaymış. Ne yapman lazım? Hemen fıtrata dönmen lazım. Asli haline dönmen lazım. Yani tövbe istiğfar etmen lazım. Tövbeyi istiğfar yapınca asli haline dönüyorsun. Üzerindeki lekeler, sentetik boyalar, sahte boyalar dökülür. Evet. Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Her asırda, her yüzyılda bir ya da o asır demek o mücedidin ömrü demektir. Ömrü kadar demektir. Allah bir mücedid gönderir, dinini yeniler. Ne ile yeniliyor? Yani bizim mücedid mücedidi nasıl tanımamız gerekir? Aynı şeyi mesela akhir zamandaki Mehdi için de söylerler. Buna beraber bir söylüyoruz. Her bir mümin Mehdi'dir. Her bir mümin nedir? Müceddiddir bir de. Olmalıdır. Gücü kadar olmalıdır. Olmak zorundadır. Eğer mümin ise önce hidayeti kendisi kabul etmeli, bir de hidayete vesile olmaya çalışmalıdır ki bu Allah'ın emridir. Ne bu hidayet-i kerimede? Kendinizi ve ehlinizi Yakıtı, taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Ona ehlinize, kendinize ve ehlinize mehdi ol dedi. Emretti. Mehdi olmak zorundasın. Kendi ailenin mehdisi olmak zorundasın. Onları ateşten korumak zorundasın. Allah emretmiş. Yapmazsan, yapmazsan emanete ihanet etmişsin. Bununla beraber birileri sana uymayabilir. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun uymaması gibi. Lut Aleyhisselam'ın hanımının ona uymaması gibi birileri sana uymayabilir. Ama senin vazifeni yapman lazım. Yani onlara Allah'ın vahyini taşıman lazım. İmanı anlatman lazım. Anlatman yetmiyor. Üzerinde göstermen lazım. Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermen lazım. Resulullah Efendimiz'in ahlakını üzerinde göstermen lazım ki senin üzerinde İslam'ı sevsin. Yoksa gitmişsin, hakaret etmişsin, küfretmişsin, dövmüşsün, sövmüşsün. Hadi namaz kıl. Davet bu değildir. Onlara mehdi olmak bu değildir. Evet. Bir de mücedid olman gerekir dedim. Nasıl? Aradan 1400 sene zaman geçmiş. Elbette ki birçok kazaya uğramıştır. İmanımız kazaya uğramış. İman. İman inanmaktır dediler. Hiç alakası yok. Allah öyle söylemedi. İnanmak, Allah'ı her şeyden çok sevmektir dedi Allah. Müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir dedi. İmanı böyle tarif etti. Evet, mümini, evet, müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde, hatırlandığında, anıldığında kalpleri titrer dedi. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda onlar o okunan ayetlerle imanlarını artırırlar dedi. Bir de onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler dedi. Allah mümini böyle tarif etti. Biz diyor inanıyoruz, imanımız vardır. Ama Allah öyle söylemedi. İman bile kazaya obramış. Ne yapacağız? Düzelteceğiz. Dinimizi, imanımızı, ibadetimizi, ahlakımızı Allah'ın vahyine arz edeceğiz. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi, bu doğru müdür değil midir? Kur'an'a Kim, sorunca kime sormuş oluyoruz? Allah'a sormuş oluyoruz. Yoksa birilerine, birileri şöyle söyledi, alim böyle söylemiş, büyüklerimiz böyle söyledi, herkes böyle yapıyor. Allah ne buyurdu? Sen insanların çoğuna uyarsan, devlete düşersin. İnsanların çoğu anlamaz dedi. İnsanların çoğu akletmez dedi. İnsanların çoğu iman etmez dedi. İnsanların çoğu şükretmez dedi. Bunu Allah söylüyor. Aynı şekilde İblis kovulurken ne dedi? İhlaslı kulların müstesna, gerisini kendime bağlayacağım dedi. Çoğu gün şükrileri bulmayacaksın dedi. Allah ne buyurdu? Andolsun ki iblis sözünü doğru çıkardı. İhlaslı olanlar müstesna, buna da çok azmış yalnız. Gerisi gerisi İblise tabi olmuş. Allah söylediği öyle. Yani çoğunluğa bakıp herkes böyle yapıyor, biz de böyle yapıyoruz demek bu doğru değildir. Çoğunluğun yaptığı doğru değildir. Doğru nedir? Doğru bir tanedir. Allah'ın buyurduğu. Hiç kimse hiçbir şekilde ona dokunamaz. Allah'ın korumasındaki doğru. Hiçbir tereddüte yer olmayan doğru. Hiçbir vesileye yer olmayan doğru. Allah'ın kitabı. Bununla beraber birileri biz bunu anlamıyoruz diyorsa, bu da şeytanın başka bir hilesiydi. Allah konuşunca kul nasıl anlamaz? Allah konuşur ki kulu anlasın diye. Bedeviler bile anladılar. Çöldeki sadece deve görmüş insanlar bile anladı. Nasıl anlamaz? Olur mu öyle? Yakışıyor bir hane. Sen bunu kendine yaklaş, yakıştırdın. Sen bunu Allah'a nasıl yakıştıracaksın? Allah konuştu, kulü anlamadı. Böyle olur mu hiç? Hiç bu yakışıyor mu? Allah konuşmuştur, Kulu da anlar. Kulu kendi bilgisi kadar anlar, marifeti kadar anlar, hatta imanı kadar anlar. Ama bu ne anlar? Bu anladığını, eğer bu anladığına iman ederse, onu amele dönüştürmeye çalışırsa, Allah bir adım ötesini bir sefer öğretir. Onu da yaptığında onu bir adım daha ileri alır. Kendi nefsinin mertebesine göre anlar bir kere. Gereğini yapınca Allah onu bir kat yukarı çıkarır. Gördüğünüz gibi her şey yedi kat. Yerde 7 yedi kat, gökte 7 yedi kat. İnsanın nefsi de yedi kat, kalbi, gönlü de yedi kat. Yedi mertebe yani. Nefsin de yedi mertebesi var, kalbin de yedi mertebesi vardır. Evet, nefis mertebelerini ayet-i evet, Allah tek tek buyuruyor. Emmare, levvame, emmare en kötü haldeki nefis demek. Allah'ın fatır ismiyle ilgilidir. Onun yarıp oradan çıkman gerekiyor. Yarıp oradan çıkarsa ne olur? Levame olur bu sefer. Kendini levmeden nefis. Yani doğruyu biliyor, güzeli biliyor, yapmak istiyor. Yapıyor da ama düşüyor. Yanlış da yapıyor. Yanlış yapınca kendini levme ediyor. Eksik yapınca yani kendini kınıyor. Benim böyle yapmamam lazım. Niye böyle yaptım? Nasıl yaptım? Keşke yapmasaydım. Ya Rabbi tövbe ediyorum diyor. Bu kendini levmeden nefistir. Emare ise Allah. Emare bütün şiddetiyle kötülüğü emrede nefis demektir. Emareten bir su. Nefis bütün şiddetiyle kötülüğü emrede. Bu müşrikin nefsidir. Bu, kafirin nefsidir. Onun hali nasıldır? O da günah işliyor ama kendini levbe etmiyor. Hatta günahıyla övünüyor. Günahıyla övünüyor. Nasıl mesela? Mesela, içki içiyor, böyle zevkle, muhabbetle yani utanmadan, haya etmeden, korkmadan, endişe etmeden, Allah'tan korkmadan, haşyet etmeden ne diyor? Biz gitti kafayı çektik diyor. Biz gitti alem yaptık diyor. Bunu söylerken bunu da övünüyor bir de. Günahıyla övünüyor. Ya da birini öldürmüş, cinayet işlemiş. Cezası ebedi cehennem olan cinayeti işlemiştir. İşte onunla övünüyor. Onunla büyükleniyor, sanki güzel bir şey yapmış gibi. Senin köpekten farkın yoktur. Senden daha aşağılık kimse yoktur. Sen insanlığını kaybetmişsin. Sen nasıl övünüyorsun? Neyle övünüyorsun? Bu emare nefsidir, bu müşriktir. Bu tam müşriktir yani. Öteki, levamedeki evet, iman etmiştir. Evet, yanlış da yapıyor, güzel de yapıyor. Bununla beraber yanlış yaptığından kendini lövme ediyor. Bu gayet güzel haldeki bir mümindir. Buna mümin denir. Bu Müslümandır ve bu mümindir. Ama büyük bir tehlike içindedir. Buradan mutlaka kurtulması gerekir. Biraz çaba gayret sarf eder, zaten biliyor. Ne yapması gerektiğini biliyor zaten. Bildiği kadarıyla çabasını gayretini sarf eder, bir adım daha atar. Yani bir kabuğunu daha yırtar. Bir adım daha bir üst mertebeye gelmiş olur. Bu da mülhimedir. Mülhime. Mülhime ilham alan nefis demektir. İlham almaya başlamış. Gönlüne manevi ilhamlar geliyor. Daha doğrusu Allah onun gönlüne vah geliyor. Mesela bunun hali nasıldır? Bunun birçok arameti vardır. Herkese göre farklı farklıdır. Bir tanesini söyleyeyim mesela. Böyle gayet güzel rüyalar görmeye başlar. Hatta gördüğü evet, birçok rüya çıkar. Aynı zamanda manevi olarak camiler görür, Kabe'yi görür, mescit görür, dengah görür, zikir görür. Böyle manevi şeyler görüyor. Bundan sonraki geleceği yer, mutmainne makamidir, velayet makamidir. Artık velidir, Mut, gönül mutmain olmuş hale gelir. Artık emindir, mutmain emin demek. Her şeyden emindir, iman etmiş çünkü. Rabbinden emindir, Rabbinin bütün isimlerinden emindir. Velayet makamidir aynı zamanda. Ama burası mürşid-i geçilmez yalnız. Hiç kimse müşrik ikame olmadan buradan geçemez. Çünkü burası ayrıca tevhid makamıdır. Yani kulun gerçek manada hakiki olarak la ilahe illallah dediği <gülüyor> makamdır. Ancak buraya gelene kadar gerçek manada la ilahe illallah diyememiştir. Söyler oraya sürekli bir şey karışır. Ama o çizgiyi geçince gerçek manada La ilahe illallah der ve la ilahe illallah deyince evet, hiç bir puti tanımaz. Hiç kimseyi tanımaz. Kendini bile tanımaz. Fikir yürütemez. Akıl yürütemez. O bir kere illallah demiştir. Evet. Buraya geçebilmek <gülüyor> için müşkid-i kamil gerekir dedim. Orada tevhid makamı vardır. Geçiş imkansız. Allah'ın koyduğu kural vardır. Fıtrat vardır yani. Allah bu fıtratı maneviyata koymuştur. Bunun sonra eğer yolculuk devam eder ederse tabii ki yolu o gidecek. Müşrik amele beraber yolu o gidiyor zaten. Bir insan kendi ilmiyle, çabasıyla, gayretiyle gelebileceği en son nokta evet, o mülhime mertebesiydi. Evet, İtminan'a geçiş yok yalnız. Müşrik Kamil'e beraber yolculuk devam ederse İtminan'dan sonra razıya makamı gelir. Raziye makamı demek Allah'tan razı olma makamı demek. Allah'tan razı olma makamı. Kul bu halde Allah'tan razı olur. Mesela sorulsa herkes ben Allah'tan razıyım der Ama öyle değil Mesela zatın birine Sormuşlar, veli olan birine Sormuşlar Raziye makamı ne demektir? O zat demiş ki ben raziye makamında değilim Bunu biliyorum Ama Rüzgarın getirdiği kokuy kadar O makamdan koku almışım Öyle bir halim var ki kıyamet günü Allah bütün insanları hesaba çekse, hepsini cennete gönderse, bir tek beni cehenneme gönderse, gönlümde en ufak bir kapırdama olmaz, Rabbim niye böyle yaptı demem. Allah'tan böylesine razıyım. ile ilgili değil, ebedi hayatla ilgili böyle bir muamelede bulunursa, razı olduğu için, razı makamı değil yani. O da o makamdan bir kokuy almış, rüzgarın getirdiği kokuyu kadar kokuyu. Allah kıyamet günü herkesi cennete gönderse, bir tek beni cehenneme gönderse itiraz etmem. Gönlümde bir itiraz hasıl olmaz. Allah'tan razı olmak. Kul bütünüyle Allah'tan razı olunca bu her bir mertebenin bir başlangıcı bir de sonu vardır. Sonra geldiğinde ötekine geçiyoruz zaten. Bu Allah'tan razı olma hali onda kemale erince ne olur? Merziye makamına geçer. Merziye razı olunan, Allah'ın razı olduğu kul demek. Allah o zaman kurundan razı olmuştur. Allah kurundan razı olmadan, kurun Allah'tan bütünüyle razı olması gerekir ki Allah'ın rızasını hak etsin. Kul Allah'tan ne kadar razıysa Allah'ın da ondan razı oluşu o kadardır. O da başlangıcı vardır, sonu vardır dedim. Sonra geldiğinde ondan sonrası camile mertebesidir, safiye mertebesidir. Nefsin son halidir. Bütünüyle nefsin yok olup yeni bir yaratılışla yaratılması demektir ki saf ruh olur. Yani Allah'ın kendisine nefrettiği saf ruh olur orada. O saf nurdur o. Onda vehimden, zandan eser olmaz. Hatta yani manevi olarak varlıktan eser olmaz. Benlik olarak, benlikten eser olmaz. O bütün varlığını Allah'a satmıştır. Bütün neyi varsa Allah'a teslim etmiştir çünkü. Bununla beraber bir beşerdir. Herkes gibi bir beşer. Ama manevi olarak... Evet, saf ruh, saf Allah'ın nuri olmuştur Bulunduğu yere Allah'ın nurunu saçar Allah'ın fatır ismini anlatıyorduk Bu mertebeler birer birer teker teker geçilirken Allah'ın fatır ismini tecelli etmesi gerekir Yani kabuğunu yırtıp evet, Ortaya çıkması gerekir, yeşermesi gerekir O halın üzerinde zuhur etmesi gerekir. Evet. Fatır demek, yarattığını yok edip yeni bir yaratışla yaratan. Bu, insanın ebedi hayatıyla ilgili bir durumdur. Hazreti insan olmakla ilgili bir durumdur. Bunun başlangıcı neyledir? Başlangıcını Allah neyle yaptı? İkra bismi rabbi kellezi halak. Oku. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Seni yaratan Rabbinin ismine oku. Seni yaratan Rabbinin ismini oku. Bu üç manaya birden gelir. İkra bismi rabbi kellezi halak. Önce neyi oku dedi? Önce Rabbinin ismini oku dedi. Nereden? Kendi üzerinde. Seni yaratmasından oku dedi. Seni terbiye edecek. Terbiye eder. Seni ileri alır. Seni büyütür yani. Yeni bir yaratışla seni yaratır. Eğer okumayı kabul etmezsek, anlamayı kabul etmezsek, yerimizde sayarız. Beşer olarak kalırız. Allah, Hz. Adem'e ruhu öflemeden önce, nefretmeden önce ona beşer dedi. Ona insan demedik, beşer. Yani bir canlıdaki, bir hayvandaki bütün özellikleri taşıyor. Her şeyi mevcut. Ama Allah ona ruhu etmemiş. Ruhu nefedince meleklere ne buyurdu? Ben ona ruhumdan nefettiğimde hepiniz toptan ona secde edin dedik. Secde Allah'ın nefetiye ruhu aydı çünkü. Allah'ın nuruna secde ettiler. Yoksa biri kalkıp işte, melekler bana secde etmiş dese, iyi de sende, senin üzerinde ruhtan eser görünmüyor. Secde ettiği Allah'ın sana nefrettiği o ruhti. Secde edilen Hazreti İnsan'dı. Evet, bu meseleyi inşallah Allah'a imandan sonra meleklere iman geldiğinde, o bölümde anlatacağız. Mesela Allah ısrarla meleklere imanı emrediyor. Biri ben meleklere iman etmedim derse imani, iman olur mu? İman olmaz. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ahirete iman etmek lazım. Bir de Allah'ın nikasına buyurdu. Melekleri biliyoruz. İnanmanın iman olmadığını biliyoruz bir de. Sevmektir iman. Melekleri sevmeden iman olmuyor o zaman. Bir sorun var. Okumamışız. Yani melekleri tanımıyoruz. Eğer tanısak severiz. Tanısak Hatta onlardan utanırız. Bizimle ne kadar yakın olduklarını, bize karşı hallerini tavırlarını öğrensek evet, severs. Dara sıkıntıya düştüğümüzde nasıl hemen Allah'a yalvarıp Ya Rabbi arkadaşımız zordadır, evet, yardım et deyip titrediklerini anlasak severiz. Sağdaki, soldaki günahı, sevabı yazan meleklerin Resul, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam sağdaki, soldakinin aynı zamanda amiridir. Sağdaki sevapları, soldaki günahları yazıyor. Kul bir günah işlediği sevap işlediğinde hemen yazar. Hem de o kadar. Bir günah işlediğinde Sadaki amir olduğum için soldaki de yazmak istemiyor. Ona alsın diyor. Bakalım belki tövbe eder. Belki pişman olur. Diliyle tövbe etmese bile belki pişman olur diyor. Dünde bir sefer sabah namazında nöbet değişimi yapılıyor. Ta o nöbet değişimine kadar beklerler ki... Belki tövbe eder, belki pişman olur diye. Niye öyle yapıyorlar? Sevdikleri için. Bu yaptığı yanlışa özüldükleri için. Bu yanlışı götürüp Allah'a arz etmemek için. Bu durumda eğer o gün onlar sevapla gidiyorsa, muhabbetle gidiyorlar demektir. Günahla gidiyorlarsa, Üzülerek gidiyorlar demektir. Evet. Meleklerin bize olan yakınlığını bilmediğimiz içindir. Onları tanımadığımız içindir ki onlara herhangi bir sevgimiz yok. Sevgi olmayınca iman olmuyor. Evet, sıra ona geldiğinde onu anlatacağız inşallah. Evet, biraz önce söyledim. Allah mutlaka ne burada ayet-i kerimede biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz dedi. Resul demek Allah'ın ayetlerini okuyan demektir. Resul gelip Allah'ın ayetlerini okuyor. Bu tek başına Resul olmak için yetiyor mu? Yetmiyor tabii. Resul'ün bir de ayetleri yaşamış olması lazım. Ayetlere iman etmiş olması lazım. Bununla beraber onu üzerinde göstermesi lazım. Ne buyurdu? Amenir resulü bima unzile. Bima unzile ileyhim min rabbihim ve'l mu'minun. Allah'ın Resulü Allah'ın kendisine indirdiğine, inzal ettiğine iman etti. Önce Resul iman ediyor. E'nin ayete önce O'nun iman etmesi lazım. وَالْمُؤْبِنُونَ Müminler de O'nun iman ettiği gibi iman ettik. Müminler de O'nun iman ettiği gibi iman edenlerdir. Yoksa kuru kuruya benim imanım var demekle olmuyor. Eğer O'nun gibi iman edilecekse O'nun senin önünde olman gerekiyor. ayet-i ve buyuruldu Muhammed Allah'ın Resulüdür ve ma'ahım onunla beraber olanlarla nasıl oluyor o? Resul demek elçi demek Allah'ın ayetlerine elçilik yapan taşıyan demektir her biri işi yapabildiği kadarıyla yani bütün müminler onunla beraber olanlar O'nun Risaletine ortaktır. Onun için ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Yani Allah'ın Resulü'nün yardımcıları olun. Allah'ın vahyini taşıyın. Herkes kendi yerini bilmelidir, konumunu bilmelidir. Sadece böyle ben müminim, ben müslümanım demekle kurtulamayacağını anlamalıdır. Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluğu yüklenmelidir. Yani takva sahibi olmalıdır. Sorumluluğu kabul edip onu yüklenmelidir. Önce kendine karşı, sonra ailesine karşı, sonra gücü yettiği kadarıyla artık onu genişletmelidir. Ölçü böyledir. Yoksa faranca bir işi o yapsın, o anlasın. Faranca Veli'miş o anlatsın ya da Faranca şeymiş o işi yapıyor. Olmaz öyle. Kimse kimsenin sorumluluğunu taşımıyor. Kimse kimseye bir şey veremez, vermiyor. Allah herkesin hesabını kendisine sorar. Herkes kendi hesabını görmelidir. Sorumluluğunu yüklemelidir. Ben Allah'ın kuluyum, kulluğumu yapacağım benim için, için örnek, önder, rehber, evet benim peygamberimdir, Allah'ın Resulü'dür deyip, onu kendisine örnek alıp, işi yapmaya çalışmalı, ona da selavatını yani desteğini verip, ona da yardım etmelidir. Allah hepimizi fatır isminin tecellisine muhatap eylesin. Nefsin mertebelerini bir bir geçip, Kendisine vasıl olduğu kullarından eylesin. Amin. Kendi nefsinden kurtulup, nefsinin vehminden kurtulup Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olanlardan eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Amin. Bir şey sormak isteyen varsa buyursun. Bayan kardeşlerime soru göndermişler. İki eş birbirine söz veriyor. Kadın sözünü tutuyor ama erkek verdiği sözde durmuyor. Aynı zamanda eve geç gelip karısını geç saatlere kadar yalnız bırakıyor. Bu durumda bayanın ne yapması gerekiyor? Bu durumda bayanın sabretmesi gerekiyor. Bayanın buna sevinmesi gerekiyor ki kendisi sözünde durmuş. Aile demek bir kadın bir de erkekten meydana gelen bir yuva demektir. Her ikisi de birbirini tamamlamak için bir araya gelmiştir. İkisi de yarım demektir. İkisi birbirini tamamlıyor. Eğer biz böyle karşımızdaki hatasız olsun, kusursuz olsun, eksiksiz olsun Yanlışsız olsun dersek kesinlikle yanlış yapmış oluruz. Kesinlikle ailemizde huzur olmaz. Bilmemiz lazım ki karşımızdaki de eksik vardır, bizde de eksik vardır. Onu eksiğiyle beraber kabul edip bizim onu tamamlamamız gerekir. Birbirimizi tamamlıyoruz yani. Onun eksiğini sen kapatıyorsun senin eksiğini o kapatıyor. Ne oluyor? Bu bir bütün oluyor, tam oluyor yani özür oluyor orada eksik eğer bu kadarsa bu hiç eksik sayılmaz sadece söz vermiş geç gelmiş herhangi bir insana bakarken sadece onun eksikliğini yanlışını görmek doğru değildir bu Allah'a göre hesap değildir yani 50 tane güzel tarafı var, 5 tane de yanlış tarafı var. O 5 yanlışı onun 50 tane güzel tarafına vermek lazım. Bu kadın içinde, erkek içinde bu böyledir. Böyle yapılması gerekir. Yoksa bir tane yanlışı var, bunun yanlış niye var dersek nimete şükretmiş olmuyoruz. Nimete eşler birbiri için nimettir. Allah eşler üzerinden nimetini ikram ediyor. Bu durumda eşe teşekkür, aynı zamanda Allah'a şükür. Ona karşı nankörlük de Allah'a karşı nankörlük olur. Çünkü nimeti veren, ikram eden Allah'tır. Herkesin buna dikkat etmesi gerekir. Geçen gün söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Resulullah Efendimiz buyurmuştu, aleyhissalatü vesselam, Miraç gecesinde cennete uğradığında Oradaki çoğu kimselerin saf kimseler ol, olduğunu gördüm. Saf kimseler. Saf demek, yani öyle alim değil. Öyle çok akıllı değil, çok bilen değil. Ama samimi. Yani saf demek, samimi temiz demek yani. Gönlü temiz, kim ne söylese ona inanmıyor. Öyle yani, temiz. Cenneteki çoğu kimselerin saf kimseler olduğunu gördüm. İliyin makamı akıllar içindir dedi yalnız. İliyin en yüksek makam. O makama çıkabilmek için benim biraz önce anlattığım o safiha mertebesi İliyin mertebesidir aynı zamanda. En yüksek makam. Bu akıllı kitleler içindir dedi. Çünkü aklını kullanması gerekir. Yani ikna olması gerekir. Cehenneme uğradığımda buyurdu çokunun kadın olduğunu gördüm. Hatta Cibril kardeşime sordum. Niye bu böyledir? Buyurdu ki kadınların küfründen dolayı dedi. Kadınların küfründen dolayı. Bir Hazreti Aşağı sordu. Ya Allah kadınlar küfür mü ediyor ya? Nasıl küfrlerden dolayı? Buyurdu ki, kocaları onlara, eşleri onlara verir verir, ikram eder, şöyle yapar, böyle yapar. Sonra herhangi bir şekilde bir yanlış yapar. Ya da sıkıntı olmuştur, para kazaramamıştır, bir şey eksik kalmıştır. Bakarsın kadın der ki, senden ne hayır gördüm. Kullandığın kelime bu kelime. Senden ne hayır gördüm. Senden bir hayır görmedim. Dediğinde onun yeri cehennemdir dedi. Neden? Bunun bir sebebi olmadı. Bu kelimeyle insan niye cehenneme gitsin? Eğer bunu böyle söylüyorsa, o nankör biri demektir. O Allah'a karşı nankördür. Allah'ın nimete vesile kıldığını ne yaptı? Yoksaydı nimete vesile orana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz dedi Resulullah Efendimiz yani nasıl Allah'a şükrediyorsan, nimete vesile orana da öyle teşekkür etmen lazım eğer biri nimete vesile olana teşekkür etmiyorsa o Allah karşı da nankördür onun şükrü sadece dilindedir gönül itibariyle nefis itibariyle o küfürdedir o nankördür nimeti örtüyor yani Kulun vesile olduğu nimeti örtünce Allah'a karşı da aynı şekilde nimeti örtüyor ve nankörlük yapıyor. Bu nankörlüğü onun cehenneme gitmesine sebep olur dedi. Allah kulun hesabını görürken ne yapıyordu? Günahlarını bir tarafa, sevabını bir tarafa koyuyor, dartıyordu. Günah, sevap kefesi bir ağır gelirse, bir fazla olursa yani onu iyilerden kabul eder, cennete gönderir Yarı yarıya. Bu yarı yarıya değil yalnız. Allah günaha bir tane yazıyor, sevaba en az bire on veriyor. Bu onda bir demektir yani. Yani bir kul onda bir iyiliği, güzelliği varsa, Allah onu cennete gönderiyor demektir. Yani biri on tane günah işliyor, bir tane sevap işlemiyorsa, bu artık günaha bulanmış, bütünüyle günah olmuş biri demektir. Bu nasıl ki kirlenen birini yıkamak mümkündür değil mi öyle ne kadar kirlenirse kirlensin onu yıkayabilirsin ama kiri yıkayamazsın yani pisliği yıkayamazsın pislik yıkanmaz yani temizlenmez eğer 10 tane yanlış yapıyor bir tane güzel yapamıyorsa bir tane güzellik yapamıyorsa o bir türlüyle kir olmuştur artık yani pislik olmuştur o artık onun için cehenneme gidiyor diyorsa cehenneme gitmez Bununla beraber giden de ebedi kalır. Çünkü bütünüyle pislik olmuştur yani. Evet. Allah yani bir kulun onda bir güzelliği varsa dokuzu da kötüyse iyilik, iyi kabul edip cennete gönderiyor. Biz de hesabı Allah'a öyle yapmalıyız. Allah için Allah'a göre öyle yapmalıyız. Bir kula bakarken yani onun on halinden bir tanesi güzelse bu güzeldir diyelim. Onu oradan sevelim, oradan ona teşekkür edelim. Biz kazanırız. Bir de bu yakınımızsa evet, hatamız olur, kusurumuz olur, eksikimiz olur, yanlışımız olur, hepimizin olur, birbirimizi ne yapıyoruz? Üzmüyoruz, kırmıyoruz. Bir de evet, verdiğin süreçte da demiyoruz. onu rencide edebilir. Sevgi ne kadar önemliyse, saygı en az onun on katı kadar daha önemlidir. Saygının olmadığı yerde sevgi olmaz. Eşler, kadın olsun erkek olsun, kesinlikle birbirine karşı saygılı olmalıdır. Edepli olmalıdır. Birbirine saygı göstermelidir. Öyle ağzına gelen kelimeyi konuşmamalı, söylememelidir. Onu küçük düşürecek herhangi bir söz söylememelidir. Böyle söyledim ama örnek kim? Elbette ki Resul Efendimiz. Bakalım ona bir gün, bir sefer ya da Resul Efendimiz herhangi bir eşine kırıcı bir söz söylemiş midir? Onu küçümseyecek bir söz söylemiş midir? Bir sefer, bir kelime olsun. Bu ne Karşısındaki bir tane değil. Dokuz tane birden, bir anda vardır. Dokuz tane. Hatta öyle bunalıyor ki çıkıp bir ay damda yatıyor. Onlara cevap veriyor. Allah onun yerine cevap veriyor. Söyle onlara, eğer onlar Allah ve Resulü'nü Tercih etmiyorsa Onlar dünyayı, dünya hayatını, dünyadaki nimetleri tercih ediyorlarsa Güzellikle onları bırak, boşa dedi Allah sana eş verir Kız da verir, dul da verir, verir de sana dedi sen Söyle onlara O bunu söylemeye kıyamadı ama Allah onun adına söyledi Niye söyledim bunu? Birbirimizi kırmamaya dikkat etmemiz lazım Edebe aykırı konuşmak doğru değildir. Bu sevgiyi ne yapar? Götürür. Yani eşimdir bir şey olmaz. Dersin konuşursun. Sonra bir de bakarsın ki aradaki sevgi bitmiştir. Ama hoş görürsen, hoş davranırsan, müsamaha gösterirsen, yanlış yaptığında onu affedersen kesinlikle muhabbet, sevgi artar. Saygı artar. Hazır söz buraya gelmişken bu tek bir tek eşler arasında değil. Bütün aile içinde bu böyledir. Herkes karşısındakinden eğer sevgiyi, saygıyı beklerse orada sevgi, saygı olmaz. Biraz önce Allah takva sahibi dedi. Takva, muttaki, sorumluluğunu yüklenen demektir. İnsan olma sorumluluğunu kabul edip onu yüklenen yani gereğini yerine getirip yapan demektir. Kısa bir bir şey anlatayım. Kadının biri, kaynanasından şikayetçidir. Tabirce ise ilallah etmiş. Artık dayanamıyor. Bir akrabası, eczaneci varmış, oraya gidiyor. Bana öyle bir ilaç ver ki, diyor, Onu zehirleyeyim ama kimse bilmesin. Öyle bir şey ver yani. O da böyle işi bilen biridir. Tamam diyor, sana bir ilaç vereceğim. Bir ay boyunca bunu herhangi bir şekilde yemeğine katıp vereceksin. Bir ay sonra işi biter. Yalnız diyor, bir şartım var. Kimse bunu anlamasın diye, ona en güzel şekilde davranacaksın. Ne söylerse söylesin, anında yapacaksın, güler yüzünü de ondan eksik etmeyeceksin ki, bu arada komşulara da arada bir davet et, gelsinler, onların yanında onun hizmetini yap, herkes senin ona karşı nasıl güzel davrandığını görsün, kimse senden şüphelenmesin. Kadın tamam demiş, aynen söylediğini yapmış. İkisi birbirine evet. düşman, tam düşman yani. Kadın getiriyor, o ilacı koyuyor, yediriyor ona. Bir de ona hizmette bulunuyor, komşulara çağırıyor. Bütün yakınlığını, bütün sevgisini ona gösteriyor. Saygısını gösteriyor. Kadın ne derse desin, o yüzünü bile ekşitmiyor. Kadın birinci gün kaynana diyor ki, bu bana numara yapıyor. Ben bunu yutmadım diyor. İkinci gün bakır ki, yine öyle. Üçüncü gün güne öyle. Ki, herhalde hata bendedir. Demek ki aslında gelinim iyi biridir. Ben herhalde yanlış yapabilirim. Tabii gelin onu göstermeye devam ediyor. Diyor 20 gün dolduğunda artık kaynana da tam tersini yapmaya başlamış. Ona da Aman şöyle yapma, aman yorulma, aman böyle yapma. Dur ben sana yardım edeyim demeye başlamış. Dört gelin baktı ki gerçekten kaynatısını çok seviyormuş. Sevgi ortaya çıktı yani. Bir de 20 günün ilacı veriyor, pişman olmuş. Dört gelin dedi ki bu benim anamdan daha ileridir benim için. O kadar aralarında bir sevgi ortaya çıkmış, açığa çıkmış yani fasıl ismi tecelli etmiş. O nefsin kötü halleri yırtılmış, güzellik ortaya çıkmış. Kadın bir eczaneciye gitti. Dedi ki, ben vazgeçtim. Ama 20 günlerde içirdim. Ne olacak şimdi? Diyor, eczaneci dedi ki, ben zaten sana vitamin havi vermiştim. Hani ben sana dedim ya, böyle davran şey olsun. Aradaki o şey ortaya çıksın diye söyledim onu. O muhabbet ortaya çıksın. Niye bunu anlattım? Yani biz karşımızdakinden güzellik beklemek yerine bizim güzellik yapmamız lazım ki ondaki güzellik de ortaya çıksın. Ama sen ondan beklersen, öteki sen, ötekinden beklerse bu açığa çıkmaz. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam iki kişi karşılaştığında ilk selamı veren kazanır. İki kişi dargın olduğunda ilk barışan kazandır. İlk yapan, ilk yapan biz olalım. İlk güzel yapan biz olalım. İlk affeden biz olalım. İlk saygıyı gösteren biz olalım. İlk güzel yapan biz olalım. Ne buyurmuştu Rasulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendimize? Ya Ali, sen Mukarrebundan daha mukarrebun olmak ister misin? Mukarrebun o Safiye Mertebesi'ndeki Allah'a yakın olanlardır. Bir buyurdu ki, evet yaratır Allah Buyurdu ki, o zaman sana gelmeyene git. Sana vermeyene ver. Seni sevmeyeni sev. Sana kötülük yapana iyilik yap. Eğer böyle yaparsan, Allah'a en yakın olursun. Mukarrebundan daha mukarrebun. Demek ki kazanmanın ölçüsü böyleymiş. Güzel yapmakmış. Hatta bize karşı yanlış yapana da güzel yapmakmış. Vermeyene vermekmiş. Sevmeyeni sevmekmiş. Kötülük yapana iyilik yapmakmış. Bu daha büyük Bu en büyüktü hatta. En, büyükünü, en büyükleri yapar. Onun için Resulullah Efendimiz taşlanırken bile Taif'te taşlandığında evet, ayakkabısı çarıkları kanla dolmuş. Evet, Cebrail Selam geliyor. Ya Allah, Allah beni gönderdi. Resulü isterse şu iki dağı birleştireyim, Taif'i yok edeyim buyurdu. Ne dedi? Elini hemen açıp Ya Rabbi onlar bilmiyor. Onlar seni bilmiyor. Onlar beni bilmiyor. Bitselerdi böyle yapmazlardı. Deyip bu sefer onlara ne yapıyor? Hidayet istiyor. Büyük. Hatta dişi kırıldığında, yaralandığında bütün o müşrikler, bütün çabalarıyla, gayretleriyle onu öldürmeye çalışıyor. Sahabeden biri diyor, dedi ki, ya Allah, artık bir beddua yapmayacak mısın? Diyor evet, Efendimiz elini kaldırdı. O anda sahabe dedi ki, biz biliyorduk ki eğer bir kavmin peygamberi kavmi için beddua ederse Allah onu irade etmez. Evet, açtı elini ne dedi? Ya Rabbi onları bilmiyor. Sen onlara hidayet ver ya Rabbi. Büyük. Eğer bizim Örneğimiz oysa, önderimiz oysa, rehberimiz oysa, eğer biz ona tabi olmuşsak, bizim de kendi çapımızda Allah'ın bize tanıdığı imkan kadarıyla, imtihan kadarıyla bunu yapmaya çalışmamız lazım. Çalışırsak büyük olmayı hak ederiz. Allah bizi büyük yapar. Bütün bunları yaparken ne dememiz lazım? Ya Rabbi senin için. Sonra zaten öyle olursun. Senin gönlün öyle olur. Senin gönlün affedici olur. Merhamet edici olur. ikram edici olur. O senin elinde olmadan sen zaten öyle olmuş olursun. Evet bir soruyu fazla uzattık galiba. Eşim bana ve çocuklarıma karşı çok sert davranıyor. En ufak bir şeyde boşarmakla tehdit ediyor. Yaptığım her şeyde bir kusur arıyor. Dışarıya bile çıkamıyorum bu durumda. Ne yapmalıyım? Allah yardım etsin. Bu azaptır. Bu haksızlık, bu zulümdür. Kendimize tanıdığımız hakkı, kaşımızdaki de eşimize tanımamız lazım. O bir tekserin eşi değildir. O bir de senin mümin kardeşindir. Ona yaptığın zulüm, mümin kardeşine yaptığın zulümdür aynı zamanda. Herhangi bir insana bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Allah bunu kabul eder mi? Etmez. Eğer biri kendi eşini, kendi çocuklarını kendisinden razı edemiyorsa, o Allah'ın rızasını nasıl isteyebilir? İsteyemez. Ben istiyorum, ben Allah'ın rızasına talibim diyorsa, kendini kandırıyor demektir kendi kendisine ya da şeytan ona hile yapıyor demektir. Bir de eşlerin boşanma kelimesini kullanmasından daha ağır, daha çirkin bir şey yoktur. Bütün kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Hiçbir şekilde boşanma kelimesi asla ağızlarından çıkmamalıdır. Bu en son kullan kullanılacak kelimedir. En son. İş o safhaya geldiğinde bu kelime kullanılırsa gereği yapılmalıdır. Yoksa böyle gelişi güzel boşanma kelimesi asla kullanılmaması lazım. Bu ne demektir? Kaşındakine ben senden vazgeçebilirim demektir. Aslında kim ne yaparsa önce kendine yapar. Allah öyle buyurdu. Bu durumda ona da neyi düşündürmüş olduğu, sen de benden vazgeçebilirsin. Kur'an-ı Kerim'in hatim duası sonradan mı eklenmiş? Evet, Kur'an-ı Kerim'in hatim duası diye bir şey olmaz, yoktur. Duası tabii ki sonradan eklenmiş. Kur'an-ı okuduğumuzda evet, elbette ki bir hatim sevabı kazanıyoruz. Duamızı gönlümüzden geldiği gibi yapabiliriz, o duayı da okuyabiliriz. Ama Kur'an, kendisiyle ibadet yapılsın diye indirilmiş kitap değildir. Kendisiyle amel edilsin diye, kendisiyle hayat yaşansın diye indirilmiş kitaptır. Bununla beraber ibadetimizi de onunla yapıyoruz. Eltimin kızı evlendiği, evlendiği sonra iki tane bilezik isteyeceğime dair yemin ettim. Kız evlendi ama bilezikleri almadım. Bu durumda ne yapmalıyım? Verilen söz sorumluluğu gerektirir. Söz vermişsek yapmamız gerekir. Gücümüz yetmiyorsa ettiği zaman çözümümüzü yerine getirmemiz lazım. Yemin olması da gerekmez. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Verilen söz sorumluluğu gerektirir buyurdu. Sorumluluğu taşı dedi. Yoksa yalancıların durumuna düşmüş oluruz. Aynı şey kendi çocuklarımıza verdiğimiz söz içinde geçerlidir. Yoksa sonra çocuklarımızın nazarında yalan söyleyen biri olmuş oluruz. Sözümüz geçmez. Çocuklarımıza bile söz verdiğimizde onu yerine getirmemiz lazım. Eğer bu büyük ise söz vermişsek sözümüzden sorumluyuz. Arkadaşım Kur'an-ı Kerim'de yüksek sesle zikir yapmayın buyurduğunu söylüyor. Bizim zikrimizin de yanlış olduğunu söylüyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Arkadaşım çok bilmiş. Evet, sabah akşam yüksek olmayan bir sesle Rabbini tesbih et. Rabbini zikret. Sesini ne fazla kız ne de fazla yükselt buyurdu. Aynı şey namaz içinde. Namaz da zikirdir. Buradaki zikir zaten namaz ile ilgiliydi. Onun için sabah, yatsı, akşam yüksek sesle namaz kıldırılır. Öyleyle ikindi alçak sesle yani sessiz kıldırılır namaz. Cemaatle kılınırken. Bu ayet bunun içindi. Resulullah Efendimiz de onu aynen uyguladı. Bir kısmını sesli, bir kısmını da sessiz yaptırdı. Zaten biz de öyle yapıyoruz. Yatsı, akşamı, sabahı Aşık olarak okuyor, yani sesli yapmış oluyoruz. ötekini de, de sesli olarak yapıyoruz. Bu konuda başka ayetler de var. Belki şu anda anlaşılması bile zor olan Allah mesela hacdayken, atalarınızı zikrettiğiniz gibi Rabbinizi daha şiddetle zikredin. Hangi zikirdi? Lebbeyk, evet. Allahümme Lebbeyk. Emret ya Rabbi, buyur ya Rabbi. Orada bütün şiddetiyle bağırıp bunu söylemen gerekir. Bir de Allah yüksek sesle bütün şiddetiyle evet, Rabbini zikret dedi, tekbir et dedi, hamdın dedi. İnnel hamde vel nimete. Velekel mürk, hamd senin içindir, mülk senindir, nimet senindir, sendendir, la şerikele, senin şerikin yoktur, bunu bağırarak söylüyorsun, zikir, Allah yüksek sesle yap dedi, bağır dedi, niye atalarınızı andığınızdan daha çok dedi, Böyle savaş meydanında biri çıkıp ben falan oğluyum falanım deyip nara atıyor. Allah bir de narayı böyle at dedi. Bir de böyle söyle dedi. Var gücüne bağır dedi. Evet. Orada zaten öyledir. Karşılaşınca selam budur. Yani evet, o telviyeyi getiriyorsun. Bir yerden geçince, geri bir yere varınca. Bilince, bilince. Her halükarda bunu söylüyorsun. Hem de yüksek sesle. Evet. Zikir hem sesli yapılır hem sessiz yapılır. Sesli olarak zikir yapıldığında aslında onu kendi nefsine işittirmeye çalışıyorsun. Nefis sağır olmuş. İşitmiyor. Allah nasip ederse, yarın gece saat 3.30'da falan havaalanında olmamız lazım. Yani cuma günü değil, cumartesi sabah 6'da Allah nasip ederse bir Kabe'ye gitmeyi düşünüyoruz, ömreye gitmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlara söz vermiştik, Allah nasip ederse hep beraber bir de ömreye gideceğiz, ziyaratı hep beraber yapacağız. Mesela, alimlerimizden, büyüklerimizden duymuşuz, ananın, babanın evladına yaptığı dua makbuldur Bu doğrudur. Ana baba evladından razı olur ve ona dua ederse duası makbuldur. Ama daha başka bir şey daha söyleyeyim. Kime göre? Elbette ki Allah'a göre. Evladın ana babasına yaptığı dua makbuldur. Hatta anası babası için yaptığı istihbar da makbuldur. Allah öyle buyurdu. Allah biri kırk yaşına geldiğinde Rabbine döner, Rabbim beni, anamı, babamı affet, istihbar ediyoruz dediğinde Allah böylesinin duasını kabul eder, istihbarını kabul eder dedi. Anasına babasına istihbar etmiş. Niye? Bunun bir sebebi olmalıdır. Sebebi demek hikmeti demektir. Hikmeti eğer anlaşılmadıysa körü körüne taklit demektir. Ne olursa olsun mesela neyi anlatırsak anlatalım. Arkadaşlar gerektiğinde sormalıdır. Bunun hikmeti nedir? Bunun sebebi nedir? Çünkü ne buyuruyordu? Ayet-i Kerime'de size bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti öğretsin. Nefsinizi tezkiye etsin. Biraz önce saydığım o makamlarda nefis teskiye olurken evet, birer birer yukarı çıkıyor. Nefislerinizi tezkiye etsin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye. Bütün peygamber varisleri böyledir. Alimler peygamberlerin varisidir. Varisse onun bu vasıfta olması gerekir. Değilse o alim değil. Nedir o? O ezbercidir, taklitçidir, nakilcidir, naklediyor. Falan alim böyle söyledi, falan kitapta böyle yazdı, falan mesafe göre böyledir. Sende ne var? Ne var sende? Sen neyi biliyorsun? Allah sana neyi vermiş Allah sana neyi vermiş onu söyle. Bütün bu söylediklerini bir CD'ye yükleriz, o da söyleyebilir. Bir kasete doldururuz, o da söyleyebilir. Kaset alim mi oldu? CD, bilgisayar ya da alim mi oldu? Alim o değildir. Alim söyledim. Resulullah Efendimiz'in mirasına varis olandır, onun da mirası budur. Nedir? Vahyi anlatmaktı, hikmeti öğretmekti, nefsi tezkiye etmekti, bilmediklerini öğretmektir. Onun için arkadaşlar bir şeyi bilmediğinde, anlamadığında, sebebini anlamadığında sormalıdır. Bunun hikmeti nedir diye. Nedir bu hikmeti anlamazsa körü körüne yapmış olur, taklit yapmış olur çünkü. Bunun hikmeti dua gönülle yapılır, gönülle. Bir insandan bir iyilik görmüşsen, bir insan sana ikram etmişse, sen ona dua ettiğinde ya da o senden duayı istediğinde sen ona dua ederken bütün gönlünle dua edersin. Kişinin anası babası için böyle bir hali vardır. Bütün gönlüyle yapar ve bütün gönlüyle onu gerçekten ister. Çünkü ona minnettardır. Onun için çocuğun ana babasına yaptığı dua makbul bir duadır. Ana babanın da yaptığı makbul duadır ama... Onun hikmeti başkadır. Çünkü çocuk ona emanet edilmiş. O çocuktan sorumludur, Allah'a karşı sorumludur. Onu ateşten koruması gerekir. Çocuğuna dua ederken aynı zamanda kendine dua etmiştir. Bunun hikmeti daha başkaydı. Mesela hepimiz Resulullah Efendimiz'e dua ediyoruz. Her namazdan sonra son tehiyatta otururken Allahümme salli ara ve Allahümme bariki okurken Resulullah Efendimiz'e dua ediyoruz. Onun bize ihtiyacı mı var? Var tabi. Olmasa niye dua ediyoruz? Bunu istemiş. İstiyor bunu. Bunun da başka hikmetleri vardır. Dua edilirken bir kişinin dua etmesi farklı, on kişinin bir kişiye dua etmesi daha farklıdır. O dua on kat daha kuvvet buldu demektir. On kişi dua edince. On kişi ona yardım ediyor. Destek oldu demektir. Onun için söylediklerimiz öyle laf olsun diye değildir. Gerçek manada istediğimiz içindir. Eğer kardeşlerimiz bizi sevdiğini, bizden istifade ettiğini Düşünüyorsa, söylüyorsa, her bir kardeşimizden tek tek bizim için dua etmelerini istiyoruz. Bunu özellikle ve de ısrarla istiyoruz. Dua gönülden gelendir, gönülden yapılandır. Gönlümüzde nasıl geliyorsa duayı öyle yapıyoruz. Elbette ki biz de gittiğimizde, biz de her bir kardeşimize tek tek duamızı yapacağız. Duayı kardeşlerimizden de istiyoruz.